Elhamdülillahi rabbil alamin hamden kesiran tayyiban mübareken ala kulli halin ve fi'tihin kemaye'tu bi zikrilali ve zikhihi ve la'li sultanik es-salatu ve's-selamu ala seydil evvelin ve'l-ahirin Muhammedin ve alihi ve sohbihi ecma'in ve men tabi'ahu fi ihsanin ilayhi tik Ama ba'd Aziz ve Muhterem Kardeşlerim, Muhterem Cemaat-i Müslümin, Evliyaullah'ın büyük Sufi'lerin, Pirlerimizin, Mürşitlerimizin hayatları ve mübarek selamları, sözleriyle ilgili çok kıymetli bir kitabı, Tabakat-ı Sufiye'yi okuyoruz. Ebu Abdülrahman Es-Sülemin'in Türkçe'ye tercümesi yapılmamış olan çok kıymetlidir eseri. Baskısı da büyük bir alim tarafından hazırlanmış Nurekin İbn Şüreyf'e Mısırlı alim profesör. Ezher Üniversitesi'nin alimlerinden. Güneydi Bağdadi Hazretlerinin hayatı ve sözleriyle ilgili bölümlü devam ettiriyoruz. Bunların izahı okunmasına geçmeden önce başta Peygamber Efendimizin mübarek ruhu partine hediye olsun diye ve sonra onun alimin, ashabının ehbağının, akbabının ikvanının profasının zürriyeti tabibesinin ezvacının etbaının ruhları hediye olsun diye has ter ter, ümmeti Muhammed'in mürşitleri peygamber efendimizin manevi varisleri Allah'u ı mukarrebiz ve meşayir-i bizim cümlesinden ruhları için ebu bekl ve ali-i Şehidimiz Muhammed Said'i bu seviyeye kadar Turku aliyelerimizden zeraan eylemiş olan Piran-ı Sazat-ı meşahit ruhları için eserin müellifi ve eserde ismi geçen Allah'ın ravilerin, alimlerin ruhları için uzaktan yakından bu ders için Buraya gelen siz kıymetli kardeşlerimizin de ahirete geçmiş olan bütün Müslüman geçmişlerinin Aba-u Ümehat, Evlat-ı Cellat, Akraba-ı Tadikat, İhvan-ı Efevat, Evlat-ı ruhları için Biz yaşamakta olan Müslümanların da tevfikat-ı samedaniyeye masal olmamız için Rabbimiz gibi tevfikini rafik etsin de ömrümüzü rızasına uygun geçirelim. Amali saliha, ibadet ve taat hayrat hasenat işleyip Allah'ın sevdiği kulların cümlesine biz de dahil olalım. Huzuruna, sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha on bir ihlası çelik okuyup merhaba işler buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Term bir baskısı var. Bu baskısının 158. sayfasında bulunan 8 numaralı paragraf. Paragraflarda numaralanmış. Onun için bulunması kolay. Bismillahirrahmanirrahim. Müellif diyor ki, Rahmetullahi Aleyh, Seni ütü Nasrat ve Ebi Nasrin'in attar. Ye kurul sema etti Ala. Ye kurul sema etti ebadet edilir belâti. Sema ism yani tasavvuf na'tun ukima'l abd fi fekulte ya seyidi na'sun lil abd em na'sun lil hak. lil hak ve na'sun lil Bu kitabın için okuyoruz. Bu kitapta tasavvufun en yüksek şahsiyetleri sözlerini söylemişler. Onların hayatları hakkında bilgi var. Tasavvufun doğru tanınması, doğru anlaşılması, doğru anlatılması için bunları bilmek lazım. Tasavvufu seviyor musunuz? Tasavvufla ilgileniyor musunuz? Tasavvufa merakınız var mı? tasavvuf büyüklerine karşı muhabbetiniz var mı? Var. Tamam. O zaman o büyüklerimize bakalım tasavvufu nasıl anlamışlar, nasıl yaşamışlar diye düşündüğünüz zaman tabii onların hayatlarını ve eserlerini, sözlerini, nasihatlerini öğrenmek gerekiyor. Diyor ki, Ebu Abdurrahman Eskülen'i Nişapur şehirde yaşamış olan müebbis, büyük alim, Beni Süleym kabilesine Aslı Arap. Bu diyarlar, Emeviler ve Abbasiler zamanında fethedildi. Oralara Arap ordu gahları kuruldu. Arap kabileleri ki halka onlar İslam'ı öğrettiler, halkla karıştılar, ve İslam'ı korudular. Yani halk var ama kalede Müslüman askerler de var, yöneticiler de var. İslam'ı bilen alimler de var. Onun için İslam Hicaz'da doğdu ama Orosan'da çok büyük bir ilmi yükselme ve gelişme gösterdi. En büyük hadis alimleri en büyük tesir alimleri en büyük fıkıh alimleri Horasan'dan yetiştiler diyebiliriz. Rakam olarak, sayı olarak, mertebe olarak, rütbe olarak, derece olarak böyle. Çok büyük şahıslar yetişti. Bu da Ebu Abdurrahman Feskilemi, kısaca Sülemi diyelim. Öyle tanınıyor. Diyor ki, işittim ki Nasr Nasr in Ebi Nasr el astar. Astarlık yapan... Nasır isimli alimden işittim ki biliyorsunuz eski devrin alimleri ilimden para kazanmazlardı. Hafızlıktan, hocalıktan, ilimden efendim öğrettiklerinden para almazlardı. Öğrettiklerini Allah için öğretilmendi. Para kazanmak için bir iş yaparlardı. Bir dükkanları olurdu. Dericilik yapardı. Şişecilik yapardı. yapardı. Gemercilik yapardı, defterim koku satardı, ezercilik yapardı. Ama elinin emeğiyle, ticaretiyle, sevaplı yoldan, mübarek yoldan para kazanırlardı. İslam'ın hizmetlerini de Allah rızası için yaparlardı. Parayla değil, maaşla değil. Allah rızası için yaparlardı. Bak, astar diyor, astar, ıtır satan demek, ısır da de koku demek. Bu geliyor çoğunu. Koku demek. Koku ve kimyeli ilaçlar ve malzeme satan tüccarı varmış adamın. Neden? Kimseye yük olmadan kazanayım, helal lokma kazanayım, hem helal lokmayı yiyeyim, hem de helal lokmanın fazlalığıyla, kazancımın fazlalığıyla başkalarına da hayır ösenat yapayım diye düşünürlerdir. Bu çok yüksek bir duygu. Bakın bugün Avrupa'nın, Amerika'nın medeni denilen insanların dünyayı sömürerek yaşıyor, başkalarının kanını emerek yaşıyor, başkalarını ezerek, silah satacağım diye harf çıkartarak yaşıyor. Bosna'da mazlumlara silah ambargosu koydular, zalimlere silah verdiler, 200 bin kişiyi öldürdüler, hepsi katil. Avrupa'dan hepsi katil, Amerikanların hepsi katil. Neden? müsaade ettiler. Çanak tuttular. Zemin hazırladılar. Öyle planladılar. Derseler şimdi yazıyor. Beş yıl önceden, on yıl önceden bu işleri planlamışlar. Neden? Zalim adam, kafir adam, Allah'ın sevmediği insan, sahtekar adam, İslam İslam güzel. İnsan Müslüman olmadıktan sonra güzel olması mümkün değil. Madem ki Müslüman değil, madem ki İslam'ı anlayamamış, işte böyle Böyle katkar olur, böyle hunhar olur, böyle zalim olur, işte misalleri 20. yüzyılda Avrupa bedeni falan değil muhterem kardeşim. Avrupa müreffeh, yani refah seviyesi yüksek, zengin. Ama nasıl kazanmış bu zenginliği? Dünyayı soyarak, yakarak, yıkarak, sömürerek kazanmış zengin olmuştur. Burunları kaptığında, kibirli, kalpleri taş gibi acımaları, merhametleri yok. Doğruyu de kızıyorlar. Avrupa'da Müslüman istemeyiz. Ne yapalım, ne yapalım? Plan yapalım. Boşnakları keselim. Avrupa'da bir İslam devletine tahammülümüz yok diyorlar. Ve kesme planlarını yapıyorlar. Uyguluyorlar. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Bizim de Müslümanlar olarak bu zulme müsaade etmememiz lazımdır. Bizim de onların planlarını önceden anlayıp tedbir almamız lazımdır. O da bizim kusurumuz. Tedbir almamak, zalimin ölümünü yapmasına müsaade etmek veya müsaade etmesi ise bile engel olmamak o da bizim kusurumuz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir insan kabre girecek. Anlatıyor Peygamber Efendimiz birisini anlatıyor. İsim söylemeyi sevmez Peygamber Efendimiz. Kendi ismini de söylemeyi söylemez. Allah'ın kullarından birisi şöyle yapmışlar, kendisini anlatacağı zaman bile. İsim söylemeyi sevmez, Maksat, gerçeklerin öğrenilmesi. Allah'ın bir kulu, kulu kabre girer girmez, kabirde nerekler bunun kafasına ateşten bir topuz vuruyorlar. Öyle bir canı yanıyor ki kabrin içi ateş doluyor tabi azap bu kabirde azap feryatı figana başlıyor ve kendisini tatman çalışıyor ben müslümanım ben kafir değilim ben mümin bir kulum beni niçin azaplandırıyorsunuz diyor kabirde bu duruma uğradığı için başına topuzla ateşten topuzla azap melekleri vurup kabir cehennem gibi ateşli olduğu için ben müslümanım diyor evet sen müslümandın ama hayatında filanca zaman bir yerden geçiyordun zalimler bir mazluma işkence yapıyorlardı Müslümana sen orada o mazluma yardımcı olmadın zalimleri engellemedin bu azabı ondan yapıyoruz diyorlar melekler Allah'ın emriyle hareket ediyor Allah niçin azap ettiriyor zalime engel olmadığı için Bizim İslam hukukunu fıkhıyı çok iyi bilen bir kocamız dostumuz var Ankara'da o söyledi. Dünyanın bir yerinde bir Müslüman kadın kafirlerin bir tek Müslüman kadın kafirlerin eline eşir esir düşse cümle İslam aleminin onu kurtarmak için çalışması boyun borcudur, farz olur. <gülüyor> Mecburiyet yani... 20 bin kadına ne kötü muamele yapılmış. 200 bin tane kardeşimiz öldürülmüş. Bilmem ne kadar cami yakılmış. Ne kadar efendim tarihi eser tahrip olmuş. Gazeteler ve radyo ve televizyonlar söylüyoruz. bizim. Bunu kim yaptırıyor? Avrupalı yaptırıyor. İngiliz, Fransız, Alman, Papalık efendim, biri Hristiyanlık, Yahudilik teşkilatı yaptırıyor. Efendim, Ortodoks papazları yaptırıyor. Güya değil adamı yaptırıyor. Neden? Dinleri bozuk da ahlakları da yok da onun için. Her şeyleri boyama, göstermelik. Dışı güzel, içi berbat. Dışından kravatlı, temiz giyimli, ütülü, ama kalbi, şeytan kalbi gibi. Kafası, şeytan kafası gibi. Bunu bilmemiz lazım. Bizimle alay ediyorlar. Dünya üzerindeki bir buçuk milyar Müslümanla alay ediyor bu adamlar. Oynuyorlar. Eskiler nasıldı? Bizim alimlerimiz nasıldı? Bizim biladamlarımız nasıl? Kendi elinin emeğiyle çalışır, kazanır, maaş bile almaz, Allah rızası için hizmet yapar, Allah rızası için ilim öğretir. O hattı, yazısı güzel olan Hafız Osman, her gün Yedikule'den Yedi Kule'den İstanbul'u bilirseniz, söylüyorum. Yedi Kule'den Eyüp teki hocasına yaya ders almaya gidermiş. Talebedeki şevke bak, hocadaki aşka bak, ilim edebine bak. İslam'ın güzelliğini anla. İslam'ın dünyaya ne kadar güzel bir medeniyet öğrettiğini gör. Ama araba yapmışlar, uçak yapmışlar, füze yapmışlar, bomba yapmışlar diye. Şimdi onlar medeniyet sayılıyor. O akıl. Medeniyet değil. Aklı var. Bunları yapıyor. Ama nereye kullanıyor? Atom bombası nereye kullanıyor? Zenginliğini nereye kullanıyor? Efendim, Kuvvetini nereye kullanıyor? Minimal adam. İslam ve Müslümanlar kuvvetli olduğu zaman zulmetmemiş. Kendi ülkesinde yaşayan gayri Müslümlerin kiliselerine dokunmamış. Havralarına dokunmamış. Ticaretlerine dokunmamış. Mallarına dokunmamış. Hanımlarına dokunmamış. Asırlarca rahat yaşamışlar aramızda. Bayrağımızın altında. Hudutlarda biz onlar emniyetle yaşaması için... Biz çarpışmışız, vududumuzun içindekiler emniyetle yaşasın diye. Biz şehit veya gazi olmuşuz. Onlar askere bile gitmemişler. Koraklar'da yaşamışlar. Ömürlerini sürmüşler, geçmişler. Ama şimdi yaptıklarına bakın. İşte Müslümanlar, işte İslam ahlakı, işte kafirler, işte kafir ahlakı. Bunu görün. Bak, alim asla Parayı sevdiğinden değil dinini satarak para kazanmamak için. Aptarlı orada. İncelik orada. Günlük kazancını kazanınca dükkanı kapatırlarmış, damat bulmaya başlarlardır. E, bugünkü ihtiyacını karşıladım. Ya öncediz, rızkınca biz. Yeni gün, yeniriz. Yarın çalışırım, yarın günü kazanırım demişler. Yani fazla da öyle para toplamaya da işlerinde hırs Yok yani. Yekul, Semitü Ahmedet ne ala yekul. Ahmet Ahmedetle ala da aşağıda kayıt var. Efendim, bu emek dallığıymış. Bezdar. Bezdar da bezçi demek. Yani o da o da bir meslek para kazanıyor. O da sömürücü değil. O da başkasının sırtından kazanan. Yani muaseren bir eriterec Muhammed ne Ahmed'in Ahmet dedi ki, ''Eyyüdebni Şembuz el-Mukri el-Meşhur, yani falanca zatın muhasırıydı. El-Mütevaffa Senet-i Semanin ve -sen İşirine ve 328 senesinde Ficr'i vefat etmiştir.'' diye bilgi veriyor. Neden? Kitap ilmi olduğu için her çağıs hakkında bilgi veriyor onlar. Senin şu evadetin benim melâkîye Bu üçüncü şahıs ravi diyor ki Senetül Üneyde yakul Cüneyt-i Balatadi'nin şöyle dediğini işittim. İşte İslam'ın ilim usulü budur. İslam'da bir sözün nereden çıktığını nereden söyleriz? Ben bunu falanca şahıstan işittim. O falanca'dan işitmiş. Öteki o teksinden işitmiş, o peygamberimizin sahabesinden işitmiş, o da peygamberimizden işitmiş diye sözün nereden geldiğini söyler. İslam'da sözün kaynağını incelemek ve sözü getiren insanların doğruluğunu araştırmak ilmin sağlam olması için yerleşmiş bir adetti. Bu başka hiçbir medeniyette, kültürde yok. Hiçbirisi böyle yapmamış. Yunanlı bir tarihçi bir kitap yazmış. Acaba doğru mu? Acaba içindeki bilgiler uydurma mı? O kadar. Ben şundan işittim filan demez. Ben şundan şundan işittim demek İslam alimlerinin büyüklüğü. Bunu da bilin. İslam'ın büyüklüğünü bilin. İslam ahlakının büyüklüğünü bilin. Sofilerin büyüklüğünü bilin. İlim adamlarının büyüklüğünü bilin. Cüneydi Bağdati Evliya'nın şahı Evliya Allah'ın büyüklerinden efendim, adını duyduğunuz kimse ne buyurmuş? اِنَّمَا حَلْزَ الْاِذْمِ yani tasavvufa نَاتٍ اُقِيمَا değil. Bu tasavvuf denilen şey kulun içinde, içine sokulduğu, içinde ikame olunduğu bir haldir. Bir naattır, bir sıbattır, dedi. Yani tasavvuf nedir? Tasavvuf bir haldir, doğru. Tasavvuf laf değildir. Haldir, yaşamdır. Adam nasıl yaşıyor? Mühim olanı. Ne söylediği değil. Nasıl yaşıyor adam? Dürüst mü yaşıyor? Sade mi yaşıyor? Mütevazı mı yaşıyor? Arif mi? Hali mi gibi? Bir insanın uzaktan bakarsın dış görünüşü iyi olabilir. Mühim değil. Kalbi mi Ne diyor? Filozofun birisi Karşıdan boyunlu, postlu, yakışıklı diye güzel giyim geldiğini görmüş, merak etmiş, imrenmiş, sevmiş gözü. Dış görünüşünü sevmiş. Selam vermiş, biraz konuşmuş, bakmış ki adamın dış görünüşü çok güzel, çok yakışıklı, Kılığı, kıyafeti de güzel. Konuşunca bakmış ki edebi yok, bilgisi yok, efendim nezaketi yok, zarafeti yok, terbiyesi kıt, efendim Kendini beğenmiş vesaire. Neyse, ne demiş? Ina u zehin ve fihi halün. Altından bir kap, içinde sirke var demiş. Hoşuma gidiyor. Kap altından, evet, ama içinde sirke var. Dışı altın gibi pırıl, pırıl. ama içi sirke gibi ekşi turşuyor. Kıymetsiz yani. Evet. Niyem olan hal. Evet, tasavvuf bir hal bir. Bir vasıftır, kul onun içinde bulunur, işte mutasavvıf denir, sufi denilir Şimdi, karşısındaki sormuş ya seyidi seyyid efendi demek, seyyidi de efendim demek. Ya seyidi lâ sümdî lâ abdî hak, bu hal kulun hâli hakkın halimidir Allah'ın mıdır? Yani bu durum kulun mudur, Allah'ın mıdır? Fakale, neatsın bil hak, hakikaten ve neatsın bil abdi, resmen. Hakikaten Allah'ın vasıtdır, efendim. Ama dış görünüşte, efendim, kulun vasıtdır. Şimdi bu söz tabii, bir sözlük. Anladığımız kadar açıklamaya çalışalım. Biliyorsunuz, Allahu Teala Hazretleri, halip. Yaratan, her şeyi yaratan odur. Dilediğini yapar, dilediğini yapmaz. Yefaluhu ma ve yahkumu ma Kimse ona karşı çıkamaz. Eben istemediği şeyi, efendim, yapılmasın diye bir şeyi yapmaya güç yetiremez. Müsaade ettiği şeyi yapabilir. İzin verdiği miktarda yapabilir. Hepsi Allah-u Teala Hazretleri'nin kudretinin müsaadesinde, içindedir. Şimdi allah Teala Hazretleri dünyayı imtihan dünyası yarattığı için kulları serbest bırakmış, onun için kafir, kafirliğini yapıyor, mümin müminliğini yapıyor. Efendim, istese hepsini birden kafirlerin haklayabilir ama serbest bırakıyor, dünyada imtihan olacak müminle kâfir bunu ne olarak bulacak Bunların birbirleriyle konuşması, davranışları, sözleri aradaki insanlar imtihan olacaklar. Böyle yaratmış kâinatı. Geçen hafta okuduk, biliyoruz ki efendim zikri yapmak bile Allah'ın müsaadesiyledir. Yani Allah müsaade etmese zikir yapamaz. Hatta Kur'an-ı Kerim'den söyleyeyim, ve ma illa Allah. Allah bilemezse siz bir şey dileyemezsiniz bile. Yani siz içinden ben dilediğini yaparım. İyi ama dilediğin şeyle içinden bir şey biliyorsun. Ben bugün deniz kenarına gideyim, vapura bineyim, geziyim veyahut közne oturayım, sahilde bir elirgende çay içeyim mesela. Bir şey biliyorsun ama bir şey biliyorsun ama Öteki şeyleri dilemedin de bunu niye dilettin? Ve <Sessizlik> mâ teşâ une illâ Dilemek de senin elinde değil. Allah sana istediğini dilettiriyor da ondan diliyorsun. Onun için eski şairlerden birisi bir şiir yazmış. Güzel. Bir hikmetli manzume. Diyor ki cümle işler Talık'ındır. Kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanla bir çöp deflenir Yani bütün işleri Cenab-ı Hak yaratıyor, var ediyor. Eğer yaratmasa, müsaade etmese, imkan vermese olmaz. Bir çöp bile yerinden kapatamaz diyor. Şimdi tasavvuf nedir? Mahribetullah. Mesela tasavvufun bazı mühim şeyleri nedir dediğimiz zaman aklımıza gelen şeyleri söyleyelim. Zikir. Zikri Allah istemeyince sen zikir yapamıyorsun. Müsaade ederse yapıyorsun, severse yapıyorsun. Senin sana zikretmene müsaade ederse öyle yapıyorsun. Demek ki müsaade etmekse olmuyor. Sonra ibadet taat yapıyorsun, müsaade etmezse olmuyor. Marifetullah. Bilgi vermezse sen Allah bilemezsin. O kendisini bildirirse bilirsin. Muhabbetullah. Allah'ı sevmek. Allah sana sevmek kabiliyetini de sen seversin. Vermezse, sevmezse sen onu sevemezsin. Efendim, çok ayetler var, hadisler var, derin bir konu. İşte aslında bu tasavvufi haller de Allah'ındır aslında ama işte zahirde kulun gibi görünüyor. Peki, Bizim ne yapmamız lazım? Yani cümlesi Allah'tan olduğuna göre. Nafi de, yani menfaat veren de, dar da, zarar veren de Allah madem değil. Kaldıran da, da, rafik de Allah indiren, kaldıran, Allah. Aziz ve zelil kılan, Allah yaşatan, öldüren Allah. Bunlar Esma-i Hüsna'da biliyorsunuz. Bizim ne yapmamız lazım? Bizim yapmamız gereken şey, muhtemelen kardeşlerim, Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışmak. Eğer Allah'ın sevgisini kazanacak işler yaparsak, Allah sevdiği güzel işleri yapmaya bize imkan ihsan eder. O da bir ikram. Camiye gelmek, Allah'ın bir ikramı. Müslüman olmak, Allah'ın bir ikramı. Hidayet, Allah'ın bir ikramı. اِنَّكَ لَا كَسْتِي مَنْ اَخْتَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَتْكِي مَنْ يَشَاَ diyor Peygamber Efendimiz. sen istediğine hidayet veremezsin, Allah istediğine verir. Peygamber Efendimiz, amcası Ebu Teala'nın istediği ilayede ermesini Allah vermeyecek, iman etmedi, imansız düştü. Demek ki, efendim ne yapmamız lazım? Allah bizi sevsin diye çırpınmamız lazım. Ne yapınca sever? İtaat edince sever, emrin tutunca sever. Ne yapınca sever? Zikredince sever. Ne yapınca sever? Güzel huylu olunca sever. Bunları yapmaya çalışacağız ki kullan, kuldan işaret, Cenab-ı Hak'tan beşaret olacak. Kuldan bir emare belirecek, Allah o zaman not edecek. Yapacağımız bir tek şey var. Çok kolay. Hepimizin hatırında kalacak şey. Allah'ın sevgisini kazanmayı düşünmek ve onu yapmaya çalışmak. Bunu düşündün mü? İşte bu niyet. Yani müminin niyeti. Müminin niyeti çok kıymetlidir. Allah'ın rızasını kazanmaya niyet edeceksin, haz edeceksin, karar vereceksin, isteyeceksin, teşebbüs edeceksin. Tabii insan her istediğini yapamaz çünkü yaratan kendisi, yaşamak elinde değil, ölmek elinde değil. Efendim bir şeyi efendim oldurmak, oldurmamak elinde değil. Onları yapan Allah. O halde ne yapacak? niyeti iyi olacak, iyi bir şey yapmaya çalışacak. O zaman Allah ona iyi şeyleri ihsan ediyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki hayrı isteyenle Allah hayrı yaptırır. Şerden korunmayı dileyenli Allah şerden korur. Demek ki istek bizden olacak, niyet bizden olacak. Teşebbüs bizden olacak, işaret bizden olacak. Takdir ve beşaret ve kudret vermek ve imkan sağlamak, tesir seni refik etmek Allah'tan olacaktır. Çok ince bir konudur ama işin özü budur. İşin aslı, esası özü. Sen şimdi her yapmak istediğini yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Bir kere herkes çok para kazanmak ister, herkes para kazanamıyor, bir kere iflas ediyor. Çok kimse para kazanayım diye dükkan açıyor, iflas ediyor. Demek ki para kazanmak istiyor ama yapamıyor. Sıhhatli olmak elinde mi? Hayır misafir olma meyrediliyor, milyonlar harcıyor, ama yansalığa tutuluyor. Çocuk sahibi olmak istiyor, Allah çocuk vermezse olamıyor. Çocuk sahibi olmamak istiyor, Allah incadına veriyor. Koruma, bilmem ne, efendim vesaire, doğum kontrolü gülen derken çok bakıyorsun, hay Allah, gene bir çocuk. İstemiyor. İstemediği halde veriyor. Yani demek ki insanın elinde, bir şeyler olmadığını, birçok şeyi istediği halde yapamadığını, birçok şeyi istemediği halde başına geldiğini biliyoruz. Hangi bosnalı isterdi başına bu haller gelsin? İstemezdi. Demek ki olayların yapıcısı bizim üstümüzde, bizim dışımızda. Eh, bazı şeyler yapabiliyor gibi görünüyoruz ama o yapabildiğimiz şeyler de gene Allah'ın kudretine bağlı. Şimdi bizim bir kardeşimiz var, Avustralya'dan haberi geldi. Allah şifa versin. Ani. Duanızı alın. Almak için Felç olmuş. Çok müddeteydin, çok hayırsever, çok iyi bir kardeşimiz. Felç olmuş. Allah şifa versin. E, felç olunca insan ne yapıyor hocam? İnsan felç olursa, eli felç olursa elini kıpırdatamazsın. Yüzü felç olursa gözünü açık kapayamaz, ağzını oynatamaz, konuşamazsın. Ayağı felç olursa, ayağını kolay atamaz. Ha, bak, demek ki ayak doğrudan doğruya kıpırdamıyormuş, göz doğrudan doğruya oynamıyormuş. Allah nasip ederse oynuyormuş, nasip etmezse oynamıyormuş. Anladık mı kardeşim? Kesin bu böyle. Kesin bu böyle olduğu için bizim yapmamız gereken bir tek şey var. Yarabbi, ben senin sevdiğin, razı olduğun bir kul olmak istiyorum. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum diyeceğiz. Kalbimize bu güzel niyeti yerleştireceğiz. Şurada altın gibi, parlantak gibi bir niyetimiz olacak. Bu adamın kalbindeki niyeti ne? Bu adam Allah'ın rızası kazanmak istiyor. Tamam. Allah'ın Allah'ın rızası kazanmak istiyor. İşte bizim bayrağımız bu. Ah keşke getirseydim. Geçen gün hediyesi varak Siyah bir bayrak yapmışlar. Üstünde bir tarafında La ilahe illallah yazıyor. Bayrak. Bana, Allah razı olsun, hoşuma gittir. Siyah bir bayrak, bir tarafına La İlahi'yle Allah, tamam. Bizim bir bayrağımız La İlahi'yle Allah. Ve bu tarafına ne yazmışlar? İlahi ente maksudi ve rıdake maksudi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, sensin benim muradım, maksudum gayem, maksudum sensin ve rıdake maksudi. Ben senin rızanı istiyorum. Hah, i̇şte o da bizim bayrağımız. Bizim ana, ana niyetimiz para kazanmak değil. Mevki makam sahibi olmak değil, eğlenmek değil, zevk değil, hatta saadet, mutluluk, keyif, safa filan değil. Ya e hocam, olur mu ya hani keyif değilmiş, zevk değilmiş, safa değilmiş, Tövbe. e peki keyif niye şehit oluyor? Şöyle bakayım, çok mu keyifli yani harbetmek, dağlarda düşmanla heyecan içinde çarpışmak, yaralanmak, ah yandım diye yerlere düşmek, kolu kopması, bacağı kopması. Evvelki İsveç'e gittiğimde bir Arap'la tanıştım. Arapların camiine gittim İsveç'te, Stokolle'de. Selam Aleyküm, Aleyküm Selam. Birbirleriyle kucaklaştık, ismini öğrendik. Tamam. Müslüman bir Arap kardeşimiz. Geçen gidişimde İsveç'te onunla karşılaştım. Selamlaştık. Beni tanıdın mı dedim. Ben de herkes böyle çok insanlık bir şey yaptığım için bir birden tanıyamayabiliyorum yani. Tamam bir yerden tanıyorum ama her gittiğim şehirde on bin kişiyle karşılaşırsa bir insan hangi birini tanıyacak? Dedi ki ben Stockholm'dan senin işte Falanca sene bizim camiye geldiğin zaman e, tanıştığım kardeşim işte filan Arap ülkesinden Falanca dedi. Ama bu sefer neydi muhtemelen kardeşlerimin? Koltuk değneğiyle geziyordu. Bir ayağı yoktu. Bir ayağı yok, Ayağının bir tersi yok. Dedim hayır ola geçmiş olsun. Hayırdır hocam dedi. Hayırdır dedi. Afganistan'a cihada gittim dedi. Bir ayağımız şehit verdim dedi. Bir ayağımız gitti dedi. Ee, yani safalı mı? İnsanın gözün kör olması, ayağının kopması, canının gitmesi. Niye yapıyor bunu? Allah rızası için. Ölümü bile göze alıyor Gençler var aranızda, dışarıda, efendim bilmem, şurada, burada, karşıma geliyorlar, soruyorlar. Hocam ben Allah rızası için cihat etmek istiyorum, müsaade eder misin? Ölecek, ölmeye gitmek istiyor. Neden? Allah'ın rızası kazanmak istediği için. Burada bir keyif, bir, cez, bir menfaat yok. Var menfaat, ahiret menfaat. Yani Allah'ın rızası kazanmak, menfaatsa tamam ama Allah'ın rızası kazanmak istiyor. Senin gibi, benim gibi veya bizim gibi deneyelim de Amerikalı gibi, Avrupalı gibi, materyalist maddeci hırslı insanlar gibi değil canından bile geçmeye razı. Neden? Hocam diyor burada her şeyim var. Haram var. Kulum var. Anam var. Babam var. Dükkanım var. Çeşenistan'daki kardeşlerime acıyorum diyor. boşnak kardeşlerime acıyorum diyor. Mazlum onlar diyor. Bak kabire girince azap görmemek istiyor. Mazlum diyor. Gidip yardım etmek istiyorum diyor. Müsaade edeyim diyor. Demek ki bizim esas şeyimiz Allah'ın rızası kazanmak. Azra Muhterem Kardeşim. Niyetine bunu koydun mu bir şeyi yapabilirsen o niyetine göre Allah müsaade etmiş yapabildin sevap kazanırsın. Yapamazsan Allah müsaade etmemiş gene sevap kazanırsın. Neden? Niyetin güzel diye. Gidemedin Afganistan'a, gidemedin Çeşenistan'a, gidemedin Efendim e, Bosna'ya Herseye. istiyordun Ama işte huduttan bırakmadılar Pasaport vermediler. Kaçmak istedin, yakalandın bilmem. Hani İstediği olmuyor insanın. Olamıyor her istediği. Nasip olmuyor filan Hastalanıyor. Ha işte Yapamasan bile sevap kazanıyordun. Şu içindeki Niyetinin kırlanta gibi olmasından Son altın gibi olmasından Yapacağınız bir tek şey bu. Bu taraf kardeşlerim. Eğer biz Allah'ın rızasını düşünürsek, Allah bizim niyetimize göre şeyleri yapmamıza imkan veriyor. Onları düşünelim. Gayet kolay. Müslümanlık çok kolay. Müslümanlık bir tek bayrak. Bir tarafında la ilahe illa dahi öbür tarafında ilahe ente maksudi ve redake maksudi. Ya Rabbi benim gayem sensin. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Şimdi o kadar güzel, zevkli, safalı yerler var ki dışarıda Sevgi için, sefa için. Oho, çok güzel yerler var. Çamlıca'dan geldik biz şimdi buraya. Yokuştan şöyle, koşuyoruzdan bilmem nerede. E, Çamlıca'da herkes çimenlerin üzerinde, manzaralı yerlerde güzel. Sofralarını yaymışlar. Yiyorlar, yollar öp dök, dök. Hop hop, efendim. E, e, lıkır lıkır, şıkır şıkır, fıkır fıkır. Yani keyif. Buradaki bu toplantıya, bu derse İzmir'den geliyorum ben. İki gündür yoldaydı bu derste. Hocam gitme. Yok. Öyle şey yok. Benim orada kardeşlerimle ders yapacağım, sözüm var. Oraya gideceğim diye iki gündür yoldayım ben buraya geliyorum. Çok güzel yerler. Bırakılacak yerler değil. Orada çok güzel. E, siz de isterseniz herhalde televizyonu karıştırdığınız 40 tane kanal var. Telefisyon. 40 tane telef Yanlış terafı duymuyorum, terafıza çok dikkat ederim. şeyim var, edebiyatçılığım var, bilciliğim var, yanlış duymadınız, terafisyon, teraf makinesi. Ne, neyi teraf ediyor? Zamanı, sevabı, kalbi, aklı, fikri, niyeti, ihlası her şeyi teraf ediyor, neden? Ah ah hocam, ah neler var şimdi Neler var? Hristiyanlık propagandası var, kâfirlik var, bir efendim meyhane var, kilise var, efendim bilmem, zina var, kokuş var, içki var, kumar var, adam öldürme var. Geçen gün bir film. televizyon açıyoruz haberleri, dinleyeceğiz, meraklıyız, hükümet kuruluyor mu kurulmuyor mu bilmem ne filan. Ayarlarken bir film. Adamlar elinde en son modern Silahlar takır takır takır takır takır, adamları öldürüyorlar. Her tarafın revan içinde yerlere dökülüyor, takır takır takır öldürüyorlar, takır takır öldürüyorlar. Film bu. Amerikalıların, şiddet filmlerinde. Yani öldürme böyle şey. Allah Allah, bu adamlar böyle kırasa doğuran gibi adam doğuruyor, ekim biçer gibi insan öldürüyor. Bunlar öldürenler Amerikalı, yani filmi kuramların şeyine göre, kurgusuna göre dost bunlar. Düşman kim? Düşmanda iki tane isim veriyor. Bu takır takır öpülen katillerin istekleri var şeyden. İki kişiyi hapisten çıkartın kurtarın diyor. Birisinin ismi muhterem kardeşlerim Ahmet. Birisinin ismi Mustafa. Amerikan filminde düşman tarafında görünen iki isim. Böyle takır takır herkesi öpülen çetenin kurtarmak istediği iki şahsım. Birisinin ismi neymiş? Ahmet. Ötekisinin ismi neymiş? Mustafa'ymış. Filmi kim çevirmiş? Amerikalı çevirmiş. Yahudi çevirmiş. Hristiyan çevirmiş. Kim? Yahudidir daha büyük ölçüde. Amerika'dan Yahudiler hakim. Ne yapmak istiyor bu filmde? Şeytanlığı ne? Bu domuzun? Domuz. Filmi çeviren de domuz televisyonda onu oynatan da domuz olur. O da domuz neden Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz? Getiriyor buraya, Müslüman mahallesinde film gösteriyor. Filmin içinde herkesin hiç beslediği düşman olan iki şahsın, birisi adı Mustafa, benim peygamberim İsa Allah birisi de Ahmet, o da peygamberin Aniye film. Ne yapmak istiyor? Mendebur, komuz olduğumuz, alçak peygamberimiz. Müslüman'ı kötü göstermek istiyor bu filmle, Amerikan halkına. Müslüman hem mazlum, hem İsrail askerleri taş alıyor, kemiğiyle böyle iki taşın arasında kırıyor, aksa tıkıyor, öldürüyor, bomba açıyor, evlerini yıkıyor, bombardıman ediyor. Hem Bosna Hersek'te Müslüman kardeşini öldürülüyor, hem Çeşenistan'da Müslüman kardeşini öldürülüyor, hem Keşmir'de Müslüman kardeşimle kuruluyor, hem de Amerikan filminde katiller, Müslüman taraftarı, mazlumlar Amerikanlı. Domuz'a var, ayna var, hem de filmdeki, tabi o filmi bir insan, vay katiller vay diyecek, getir Mustafa'tan ekmek bıçağını diyecek, benim tabanca mı diyecek, tüfeğimi diyecek. Yani kızacak, kime kızacak? Mustafa'ya, Ahre'de kızacak Muhterem kardeşlerim. Mustafa kim? Ahmet kim? Peygamber Efendimizin isimleri. Peygamber Efendimizin ümmetinden Peygamber Efendimiz'i seven, onun yolunda gitmek isteyen iki insan. Dünyayı berbat eden Mustafa'lar, Ahmet'ler ne bugün? Domuz gibi bilirler dünyayı berbat edenlerin kendileri olduğunu. Sömürücü kendileridir. Domuz gibi bilirler. Tilki gibi bilirler ama o kadar kurnazlar ki zeytinyağı gibi üçe çifasını biliyorlar. Hem zalim hem de öldürdükleri insanları düşman olarak gösterip öyle propaganda filmi yapıyorlar. Şimdi bir Amerikalı olarak düşünün, hiçbir şey bilmiyorsunuz. ha, Amerikalısınız, televizyon da bu filmi görüyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Vay şu Müslümanlar, vay şu Mustafa'lar, vay şu Ahmetler demeyecek misiniz? Neden? E, güzel bir müesseseyi basıyorlar, karasa biçer gibi Ekim biçer adam öldürüyorlar ellerindeki şeylerle, tak kapır kapır kapır kapır kapır. Hepsi ah diyor, yandım diyor, bilmem ne diyor, bakıyorsun göğsü parçalanmış, gözü dönmüş, hepsi ve vesaire. Tabi oyun mu şey ama, yani propaganda filmi, Amerikan halkını İslam'a düşman etmek istiyor. Nasıl düşman etmek istiyor? İslam yanlış bir yoldur, Müslüman olmayın diyemiyor. Neden? İslam doğru yol olduğu için. İslam'ın kusur olmadığı için, filmle, farkına varmadan İslam düşmanı yetiştiriyor. Ben Almanya'ya üniversite tarafından görevli gönderildim. Doçente olmadan önce. Alsan kaldı Almanya'da, o zaman dört tane televizyon kanalı vardı Almanya'da. Avusturya kanalı, bilmem ne kanalı, bilmem ne, bilmem ne, dört kanalı vardı. Biz de şimdi kaç tane, 30 tane, 40 tane kanal var, kanal, kanalizasyon, Telefisyon, kanalizasyonları, bir Şimdi o kanallarda muhtemem kardeşlerim, karıştırdım ben. Almanca öğreneceğim, doşent olacağım. Almanca'dan imtihana gireceğim, doşentlik imtihanda. Almanca lazım var. Neden? Almanya'da İslam ve Türkoloji çalışmaları ileri. Adamlar, ee, birçok eserler yazmışlar. Onları öğreneceğim. Bakalım elin ne yazmış? Öğreneceğim. İslam'ı savunacağım. Öğrenmem lazım. Bilmem lazım. Ne yaptıklarını. bilmesem olmaz. Televizyon kanallarını karıştırıyorum. Her gün öğle yemeği, ikindi yemeği, akşam yemeği, efendim sabah havası gibi her gün bu dört kanalın hepsinde İslam'ın aleyhinde. Benim ecdadımın halinde, Osmanlıların halinde, Türklerin halinde mutlaka gizli ve açık mevcut provokandalar vardır mutlaka. Her kim şey şaşmaz. Bu nedir? Devlet politikasıdır muhterem kardeşlerim. Devletlerin kültür politikası politikasıdır. Alman devleti Alman milletinin Müslüman olmasını istemediği için dört televizyon kanalizasyonunda ne yapıyor? İslamı kötü gösterecek programlar yapıyor. Alman domuzu kendisi et yemez mi? Yemez mi? Yer. Ama Müslüman bir yerde bir kurban kesmişse, kurban kesişini gösteriyor. Hayvanı çiftlerinin gösteriyor kanların yeri arttığını gösteriyor. İşte Müslümanlar böyle kan dökülüyor diyor. E sen kan dökücü değil misin? Sen koyun kesmiyor musun? Senin mezban yok mu? Senin bir haftada yediğin et İslam ülkelerindeki bu fukaracıkların bir ayda yedi etsem fazla. Sen daha çok şey yapıyorsun. Bir Amerikalı dünyayı bir Hingliden ratamı unuttum. 37.sini, 47.sini daha fazla tahrip ediyormuş Amerikalı. Modern ya. Çağdaş. Çağdaş olduğu için yapıyor, yapıyor, kırıyor, kırıyor döküyor, köplerini atıyor filan. 47 tane. Hadi tenzilat yapalım. Aşağı rakama alalım. 37 tane Hintlinin şu dünyaya verdiği zarar kadar bir Amerikalı zarar veriyor. Muzur. evet, Çağdaş. Konfora alışmış. Yiyecek içecek daha sıcak ortalıyor. Ülgün patladan yiyecek. Kütüye lüzum yok. Geçince yaşayacak. Anlatabiliyor muyuz? Bizim televizyon kanalizasyonlarımızda da telefonuzlar olduğundan zorlanarak söylüyorum. Efendim? hepsinde dikkat ederseniz İslam'a aykırı Müslüman'ın gönlünü kıran, kalbini yıkan üzen programlar vardır. Neden? Müslümanların bugün bu çeşit çalışmalara girişi gecikti de ondan. Başkaları var. Başkaları da çalıyor türkü, eğlence, afyon, esra, içki, kumar, Macera, bunlarla dolduruyorlar milletin kafasını. Sonra ne oluyor biliyor Sonra çocuklarımız da orta okulda, bak gökçeş oluyor, kolları, buraları iğne bata bata çürüyor, kafası çürüyor, gülüp gülüyorlar, memnun oluyorlar. Neden? Yani bir Müslüman eksik olsun diyorlar. Şimdi bizi söylenek çarpıştıracaklar. İran'da çarpıştıracaklar, Arap'ta çarpıştıracaklar. Neden? E bu tarafı bu tarafı öldürse de sevinecekler, o tarafı öbür tarafı öldürse de sevinecekler. Suriye'ye gidip Türkiye'ye Ali'yle konuşuyorlar, Türkiye'ye gelip Suriye'nin Ali'yle konuşuyorlar, kışkırtıyorlar. Suriye'de bombayı kendisi atıyor, Türkiye'ye Türkiye, e, Türkiye atıyor diyor. Türkiye'ye de gidiyor diyor ki, Suriye'de ben çalışıyor çalışıyorum. Şeytanlar, şeyatilir, insi derkil. İnsanların da şeytanları var. Cinlerin de şeytanları var. Cinlerin şeytanları görünmez, insanların şeytanları görmüz. İnsanlardan da aradadır. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gülsümüzü açacağız, dinimize sarılacağız, vicdanımızda terazi doğru tartacağız, hakkı hak bileceğiz, söyleyeceğiz, batılı batıl bileceğiz, korunacağız. Çok oyunlar var çünkü. Eserimizde her şey tehlikeli, her şey dilimli, sulan mikroplu, deniz mikroplu, gıda mikroplu, kültür mikroplu, hava mikroplu, gazete mikroplu, mecbur mikroplu, efendim, televizyon kanalizasyonlarda mikroplu. Hadi gel bakalım bu kanalizasyonun suyunu iç. İyisini yapacaksın, kutsünden kendini de kültüründe koruyacaksın. Başka iyi Evet, İslam'ın özünü anlattık. Her yaptığımız şeyi Allah rızası için yapacağız dedik ve etrafımıza dikkat edeceğiz. İslam düşmanları, İslam'dan rahatsız olanlar var. Onlar böyle çalışıyorlar. Demiş olduk. Bir paragraf daha okuyoruz. Şemîf ve ebabet Semih şu Ebu Amr bin El Ma'biye yakul, Semih şu diyor ki Ebubekir Evraciden ben işittim şöyle diyordu. O da Ebu Emir El Enma'bi'den işitmiş. O da Cüneyd Bağdadi'den işitmiş. Tabii burada. Ne diyormuş Cüneyd Bağdadi? İnneke len tekuna alel hakikati ve şey'un mimma dunhu leke müsterkun kul ve inne len tasire ilâ sarîhîl hürriyet ve alege min hakîkati übüdiyetihî vakiyeh fe izâ kümse lehu vahdehu addem kümse mimma günehu hürra Arapçası bu. Arapça bilenler kulakları alsın diye okudum. Efendim şimdi öteki kardeşlerim için izahını yapıyorum. Şüneydi Bağdadi demiş? Ne buyurmuş mübarek büyüğümüz? İne kelam tekönelev al-hakikati afet. Lengudaki bu Allah Allah'a gidiyor. Sen Allah'a hakikat üzere gerçekten kul olamazsın. Sen Allah'a hakikatiyle tam tamına gerçekten kul olamazsın. Ve şe'in mimma dunhu leke Allah'tan başka bir şey seni esir almışsa seni kendine bağlamışsa, ben de sen Allah'a hakiki kul olamazsın. Allah'tan başka bir şey, seni bağlamışsa kendisine, esir etmişse. müsterip ne demek? İstirkat demek, esir almak. Manasından, rık esaret demek. Ondan başka, Allah'tan gayri, masiva dediğimiz, Allah'tan gayri bir heves, bir arzu, bir hedef, bir emel, bir, bir gaye, bir şahıs, bir eşya, bir mal, bir mülk, bir insan seni esir almışsa, gönlünü ona bağlamışsa, o seni esir etmişse sen Allah'a hakiki kulluk yapamazsın. Neden? Ona bağladın gönlünü. Esirsin sen, onun esirisin. Paranın esiri. veya kumarın esiri veya sigaranın esiri ben şöyle diyorum, bakın sigaranın boyu bu kadardır. 20 santim. Ancak 15, 17, 20. Uzunu var, kısası var. King size var, büyük boy. King size demek, kral boyu. Yutturma zihneksi. Sana hoş göstermek için. King size demek, zihri daha çok demek. Sigaranın boyu bu kadar, adamın boyu bir 1.80. İkisi güreşmek üzere karşılıklı geliyorlar, sigara bu kadarcık, incecik, adam kocaman. 85 kilo, 95 kilo. Üçlü kuvvetli. Demir böyle alıyor. Mükeziyor. Vay be, ne kuvvetli. Hangisi yenecek? ile adam bir tutuşuyorlar. Az altta üst bir toz duman bakıyorsun. Sigara adamı yatırmış, üstüne çekmiş. Yenmiş sigara adamı. Şu kadarcık sigara adamı yenmiştir. Hocam ne demek istiyorsun? Yani bu koca adam bu aklıyla bu sigaradan vazgeçemiyor. Şu sigaranın besi. Şu sigara o adamı yeniyor. Ya bu senin sıhhatine zararlı. Doktorlar söylüyor, profesörler söylüyor, akademi başkanları söylüyor. genel tabipler söylüyor. Gülhanede söylüyorlar, gazetede yazıyorlar. Bu sigara zararlı ya. Bırakacaksın mı? Bırakamam. Niye? Güç yetiremez ki. Bu beni yener. Buna güç yetiremez. Belki içinizde tek çoğunuzu şey öğretmeyin. Şurası da sigara paketi. ''Yak bir sigara, bir de he hediye de et. çok da cömert günü, yak benden bir sigara.'' ''Ya içmiyorum bir de, yak ya, bir tanecik ne olacak?'' ''Bile Allah aşkına. İster zengin olsun, ister sokara, her yemekten sonra içmek lazım sigara, Şunlar, işte böyle bir şeyler, tekerlemeler vesaire...'' Falan. Bu sigara, bu adamı yiyemiyor, içmemek lazım, neden? Ciğere zararlı, sıhhati bozuyor, hangi ve cenni maddeler diyor Kanser, yapan maddeler itibarıyor, kanser olacak, yavaş yavaş yöpüyor. Buna Bunun karşısında yeniliyor adam. Sigara, cansız, cinsiz, bir Kağıda sarılı ot, ota yeniliyor. Bunun karşısında daha neler var? Kadın çıkıyor karşısına, süslü, süslü, havlu, tumlu, boyalı. Koca bir kadını süsleme sanayi var, kozmetik sanayi diyorlar. Türkçe kelimesi yok ki karşılığı kozmatik süslenme sanayi. Efendim, allık, allık pudra boya sanayi. Ne yapacak kadın? Güzel görünmek için tuvalet masasının karşısına geçecek, pudralanacak, kremlenecek, güncüz kremi, gece kremi, rastıklanacak. Kaşları, kirpikleri, efendim boyayacak, kıvıracak, çevirecek kuyruk yapacak, efendim, saçlarını derbere götürecek, koca makinelerin içine, koca kafasını sokacak işine kıvırtacak. 6 aylık ordülasyon permanent. Permanent şey demek, devamlı. 6 ay yıkasan da dalgaları çözülmüyor. 6 ay. Zaten dalgaları çözülmesin diye yıkamayı da atlatıyorlar. Bu süre almıyor. Neden almıyor? Yıkamıyor mu? Kokmamak için yıkanıyor ama... başına torba geçiriyor... ...6 ay ondülasyon permanentı bozulmasın diye... ...permanal okumur herhalde şeydir Fransızca'da... ...ehenim... E, başına torba geçiriyor, ıslanmıyor... E, ...saçı yıkanmadan usül olur mu? Olmaz, günüp geziyor... ...saçlarının dalgası bozulmasın diye günüp geziyor kadın... ...allık, pudra, rastıp bilmem ne... Göğüsler takma, bilmem neler çıkma, bilmem neler, efendim, yolma, şey yapma. E, erkek de ona benzer şeyler bilmem ne bilen. O onun karşısına çıkıyor. Efendim, detayı uzun. Aferin, maşallah, tesettürlü galiba. Yok, yan taraftan cır buraya kadar açık. Tesettür ilde olmayacak. Aşağı kadar kapalı olursak, yirmici sanırlar. İdirmici sanmaları için uzun da olsa şeyi buraya kadar Ayağını attığı zaman nasıl olsa plajda gösterdiği yerleri gösterse ne olurmuş diye düşünür. Zaten plajda ben buradan daha yukarısını gösteriyorum. Ne olacak diyor. Şimdi bu taraftaki davayı görince dayanamıyor. sigaraya ya dayanamayan, sigaraya ya yenilen. Hadi ona daha çok yeniliyor. Arapça bir şiir var. Diyor ki: Yastranla ve hatta la hareketi ve hınla ezabu halkurlar insana. Bu kadın kısmı diyor ya en zayıf, naif, narin, nazenin olduğu halde, nice peydamanları deviriyor, yeniyor. Neden? Okuyandım. Aman bak şu şöyle, saçı şöyle, kaşı böyle efendim şey yapıyor. Nasıl olacak? Namuslu olacak, Müslüman olacak, müfettiyen olacak, gözüne sahip olacak, dinine sahip olacak, namusuna sahip olacak, kadın şeye bakmayacak, erkek kadına bakmayacak, örtülü olacak. İslam böyle. E evlenmek yok mu? Var nişanlanacak, Nikahla, nişanlanacak, evlenecek. zina yok. zina yok, flört yok. Peki gerçek, gerçek katıldığına bak bakalım manzaraya. Gelecek şimdi Güneybatada'nın ne sözleri var, Muharem'in. Önümüzdeki hafta İslam'da, sel Şimdi bak, seni seni Allah'tan ayrı bir şey esir almışsa sen Allah'a hakiki kuluk edemezsin. Kadının eseriysen Allah'a kulluk edemezsin. Paranın eseriysen Allah'a kulluk edemezsin. Efendim, başkalarının takdirinin eseriysen, yani ne demek bu? Başkaları beğensiz her şeyi yapıyor. Kızın mantığını öf, öf demem, herkes bana ayıplar, ayıplasın. Allah sever kızı öf, öf Niye? başkalarına utanır. Bak, başkalarının şeyine kıymet veriyor, değerlendirmesine. Halbuki Müslümanın vasfı nedir? Elâhiyâ saâfûnelâh ve dedâîn. Kınayanın kö namazından müslüman korkmaz. Benim namaz bakayım Çekilin şöyle. Allahu Ekber. Sıbhânenk Allah'ın evveliyyemdir. Müslüman öyle. Havaalanında namaz kılar. istasyonda namaz kılar. Meydanda namaz kılar. Namaz kaçacak çünkü. Vapurda namaz kılar. Kayıpta namaz kılar. Allah Allah. Amma sohbu adama çattık ya. Namazın kazası var. Bizim otobüs şoförleri falan. Hepsi sanki mülk'tür. Şurada durun namaz kılacağız diyor. Abi diyor, kaza açan olur diyor. Şey, şöyle ya... <gülüyor> şöyle... Şöyle elini tersfirde bir tane uygulayacak, başını derdildiğince... Ses uvhanallah. O sesler... O sesler hepsi şey... Hepsi sanki müftiye hanım. müftiye hanım. Atı söz etsin... Diyor ki, teennim olur diyor. Oturduğun yerden olur diyor. İçeride soracağız diye istemiyor. E yukarıda iftar vakti olmuş, aşağıda kastrın meydanda iftar vakti olmuş, yukarıda sen uçuyorsun, camdan bakıyorsun güneş karşında, getiriyor gene, daha oruç vakti gelmedi, efendim biraz sorar, İstemiyorum şimdi diyorsun, beyefendi diyor şimdi yiyebilirsiniz, İstanbul'da iftar oldu diyor, İstanbul'da oldu ama ben şimdi İstanbul'da değilim ki havadayım, güneş karşımda, Güneş kopmamış da, olur efendim diyor, ben, Biz kişi sorduk veririz. Kızım ben ilahiyat fakültesi profesörüyüm, yani böyle şey olmaz. Sen kimden sorduk, kimden öğrendin? Yani hostesler tedvar verir, otobüs muavinleri tedvar verir, herkes bilginç. Allahu Ekber, aman yarabbim, şu memleket ne hale geldi? Ne yapacağız? Kınayanın kınamasından korkmayacak, namazını kılacaksa kılacak, orucunu geç açacaksa geç açacak, Allah'ın emrine uyuyacak o haramdır diyecek, yap diyecek. Benim giy giyimim böyledir. Aaa böyle maya mı olur? Şimdi delikanlıların yüzünü öğrenmesi lazım. Tamam. Ne giymesi lazım? Dizinin altında giymesi lazım. Öyle kıyafetler var şimdi. öyle mayalar var. Haşama diyorlar. Hakiki şebiat mayası falan bir şeyler. Haşama. Onun giyiyorlar. Aaa böyle şey olurdu. Niye olmasın? Senin şey olur mu? Senin ki şu kadar. Üçgen de değil. İçbüke üçgen. Genelde böyle içbüke öğreticik bir şey. Ah devlet, kırlıktan mı çıktın? Bezmi bulamadım. bulamadın? Parktan dertten mi çıktın? Yani ne yap çıkıyorsun şey Kimseye esir olmayacak. Eğer bir başkasının esaretindeyse Allah kurtul edemez. Ve inne kelelen tasira ila sarihil hürriyet. Sen kafasız bir hürriyete ulaşamazsın. Ve aleke min hakikati hürriyet-i bakiye. O maçvanın kulluğundan senin üstünde birazcık bir bakiye kalmışsa, sen Allah'a kuluk edemezsin. Allah'a haskoguk mu etmek istiyorsun? Etik bağlar kopar. Allah'tan gayrısına boyun bükme. Allah'a kul. Allah'ın kulu ol. Allah'ın emni tutmak, Allah'ın yolunda yürümek. Başkasına alınma. En güzel şey. Bunu söylüyor Haa. Fe izakinde nehu vahdehu sadece ve sadece Allah'a kul olursan, küçümsemədiğine bu hürren. O zaman Allah'tan galibiyetinin karşısında hür olur. Seni Amerika'da bağlayamaz, Avrupa'da bağlayamaz. Memleketin içindeki, dışındaki şu güç odakları, bu güç odakları falanca filanca o da iyi zarar edemezler. Sen Allah'a hakiki kul oldun. Sen Allah'a hakiki kul oldun mu? Başkalarının karşısında hür olursun. Başkalarının esaretinden bir bakiye, birazcık kalıntı üzerinde varsa Allah'tan kuluk kılık yapamazsın. Neden? yaptırmaz Daireden müsaade yalar cuma kırmaz. Etmezler tabii. İmtihan. Takır takır gidecek cuma namazı. Atarlar, satanlar, satarlar, satsınlar, keserler, kessinler, yakarlar, yapsınlar. Cuma namazı ya mı kıracağım? Cuma Allah'ın emri. Bunda tarih yok. Böyle olacak. Böyle olmayınca öyle. Öteki türkün Müslümanı olmaz. Bak nasıl anlatıyor gerçek kulluğun nasıl olacağını, nasıl kahramanlık öğretiyor. Onun için tasavvuftan korkarlar. Bütün İslam Müslümanları tasavvuftan korkar. Bu terem kardeşlerim. Neden? Bu tasavvuf hakiki sofi oldu mu? Sofi, hakiki sofi oldu mu? Bir Allah'a kul olur. Başka hiçbir şeyden korkmaz. Anladın mı Fasavuk'un kıymetini, güzelliğini? Mevlana'nın kıymetini, Yunus'un kıymetini anladın mı? Eşref oldu Rumi'yi? işte böyle. Bu yol işte. Allah-u Teala bizi hakiki Müslüman eylesin. Hakiki hürlerden eylesin. Hür kullardan eylesin. Kendisine kul, başka her şeyin esaretinden paçayı, yakayı, sıyırmış hür kul olmayı nasip eylesin. Ders almak isteyenler var, ders vereceğim. Sorular var, ona bir şey diyemiyoruz. Dua isteyenler var, Hetsiyon dua edeceğiz. Hatimler vesaireler, onların duasını yapalım. Fatiha-i Şerife, Mavi Bespere. Fatiha-i Şerife, Mavisveri. Salavat-ı Şerif'e bit bit daha konuşmalarımız hatim yapıyor. Allah'ım Bir elem neşrah veke besmeleyle on bir gulvallahu ahad besmeleyle besmeleyle ve Hayy-i Şerife, Mâ'l-Besmene. 3 Salavat-ı Şerife. Hâle <gülüyor> mennebulâ. and yeah. go صلى الله عليه وعاله وصحبه ومن تبأهو بإيسان الأجمعين وسلم وبارك كثيراً كثيراً إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ودائيا إلى الله بإذنه وسراً جم نيراً ve beşşiril mü'minine mi enne de umin allahi kabbein kebira salatallahu raduna ala ala subhanu radzike rabbi islete allaha yasakun ve velhamdillahi rabbi alemin abim subhanu radiyelalli ala l-vekham elhamdillahi akram ve salatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve adilin ve sahbihi ve bi Allah'ım Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena, Kardeşlerimiz tarafından okumuş olan iki adet hak Kur'an-ı 500 adet Yasin-i Şerif'i, ayrıca 41 adet Yasin-i Şerif'i, 373 adet Ayet-i 35 adet Hadis suresi, 7 adet 444'lük Serah-ı 4 adet 1000 adetlik Serah-ı Kürcü'yü, ibadet ve taetlerimizi, Hatm-ı Hacıgân'ımıza, zikr-i tesbihakımıza, vaz ı teşkilatımıza, lütfun ve keremine kabul eyle ya Bizleri rahmetine erdir ya Rabbi. Sevdiğin razı uzun kulları eyle ya Rabbi. Hasul olan üçüncü mesrubatı evvela Peygamber Efendimiz'e hediye ettik. ruh Pakine vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in rızasına, sevgisine, şefaatine, ittikatına cümlemizi layık eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in aline de, ashabına da, ezvacına da, etbaına da, ikvanına da, fölafasına da, sürüye-i feybesine ve saadat ve meşayet-i rütbe-i aliyemize, evliya Allah mükemmelin müreddilerimizin, şehirlerimizin ruhlarını hediye ettik. Onlara da vasıl öyle ya Rabbi. Şu fetheden... Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve diğer fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahidlerin ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Gümle hayır ve sahiplerinin ve şu caminin yapılmasına emeği geçenlerin de ruhlarına hediye ettik vasıla ya Rabbi. Ayrıca, beldelerimize methum bulunan Allah ve sahabe-i ve salihlerin ve diğer sevgili kullarının ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Vesair mümini münaat ve müslümini müslüman kardeşlerimize de dereceleri üzere ikram ile ya Rabbi. Kimesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur eyle, hatamlarını âlâ eyleyip derecelerini yücel ya Rabbi. Seyyahatı olanların seyyahatlarını hasenata döndür ya Rabbi. Azabı olanların azabını kaldır ya Rabbi. Dünya ve ahiretlerin hayırlarına cümlemizi cümle nahi deyla ya Rabbi. Bizi sevdiğin kulları ile ya Rabbi, ümmet-i Muhammed'i azziyiz eyle ümmet-i Muhammed, Ümmet Muhammed için faydalı işler yapmamızı bizlere nasip eyle ya Rabbi. bizim vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ver ya hastalarımıza şifalar ver ya Rabbi, işlerimizi kolaylaştır ya Ve hacetlerimizi reva eyle ya Rabbi, girecek kardeşlerimizi, evlatlarımızı imtihandan da üstün muvaffakiyetlere, başarılara erdir ya Dertli olanların dertlerine çareler, borçlu olanlara borçlarını ödemekler nasip et Ya Rabbi. Hepimizi sevdiğin yolda daim eyle Ya Kur'an-ı Kerim'in şefaatine erdir Ya Rabbi. Hatbini indirip duasını yaptığımız Kur'an-ı Kerimleri, kendisine selat selamlar getirdiğimiz peygamberimiz i Zişan'ımız hepimizlere şefaatçi eyle Ya Rabbi. Habrimizde ibadetlerimizi, Kur'anlarımızı bize yoldaşı eyle ya Ahirette bizi Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle haşire ile Rabbi. Her gölgesinde gölgelenir. Bir gayr saf cennetine dahil eyle ya Rabbi. Rızvan-ı ekberine vasıl ile selamına mazhar eyle Bir hürmeti hakmeti'il Kur'an-ı Azim ve bir hürmeti Kur'aniye ve dihver mesis salatu selam ve bi hürmeti esrahu sureti el fatiha bir soru diyor ki bu konuyla ilgili olduğu için onu söyleyip sonra dersler diyeceğim. Bir kardeşimizin bir birkaç sene önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Şeyh'i kendi yerine Halife bırakmamış. Kardeşlerimize de ileriki yıllarda Halife'nin geleceğini söylemiş. Kardeşlerimiz de şu anda bekliyorlar. Bu kardeşlerimizin bir başka şeyle iltisad etmesi olur mu? diye soruyor. Mühim <gülüyor> bir soru bu. Tasavvufu bakımdan önemli bir soru. Muhtemelen kardeşlerim, şeyh Peygamber Efendimiz'in vekilidir. Hakiki şey Peygamber Efendimiz'in vekilidir. Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman daha cenazesi kaldırılmadan beni Hafif yurdunda Ebu Bekir Sıddık ve diğer sahabe kiram toplandılar. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i halife seçtiler. Peygamber Efendimiz'in yerine ümmetin başına daha cenaze işleri yapılmadan Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e halife seçtiler. Neden? Başsız olmadığı için. Müslümanların başsız olması caiz olmadığında cenaze işlerini tamamlamadan o işi tamamladılar. Ondan sonra cenaze işlerini tamamladılar. Bir insanın şehitsiz kalması, mümşitsiz kalması, bağlantısız kalması olmaz. Bağlantısız olan insan cahiliye ölümü ile ölür. Onun için bir insanın şeydi vebal etmişse hemen intisap etmesi lazım bir yere. İntisabı uygun olan intisaba ehliyetli, selahiyetli, icazetli bir kimseye intisap etmesi lazım. Vakit geçilmesi vebal olur. Evet şeydi demişti ki cehalifet gelecek ama bu İki üç sene geçmiş. İki üç sene insan şehziz kalmaz. Şehziz kalmaz. İstikbala ait bir şey söylerken, Peygamber adamlarımızda, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Ölere tekrar etmediği için, din faidinden tekrardan, illa enyeşa Allah. Yarınları yapacağım deme, inşallah demeden. Çünkü yarın ne olacağını sen bilemezsin. Allah bilir. O bakımdan şehizilmiş gibi bir halite gelecek. Bu istihbale ait kişi. allah Teala Hazretleri nasıl dilerse öyle yapar. Bu kardeşlerimizin hemen intisab etmesi lazım. Geleyin. Şimdi ben size zikir tarifi yapayım. Ders almak isteyen kardeşlerimiz var. Göndermişler. Kimisi uzaktan haber göndermiş. Kimisi yakında. Burada. Ders tarifini yapıvereyim. Eskiler önce bu işi bitirelim. Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah استغفر الله استغفر الله هذا العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الهي اكن يثوب Ebu ileke ve da Allah şu teveccühü kabul etsin. Bizi geçmiş günahlarımızdan da eylesin, tertemiz eylesin. Sevdiği kulları cümlesine şu andan itibaren dahil eylesin. Yolunda daim ikinde kaim. Sevdiği âmade aleghi hayratu hasenate işleyen kullardan eylesin. Üzerinizde kul hakkı varsa ödeyin. Dünyavi sebeplerden tanıdığınız kimseler varsa barışın. Hak sahipleriyle helalleşin. Üzerinizde namaz, oruç, ibadet, borcu varsa ödeyin. Devamlı abdestü gezin. Her gün zikir vazifelerinizi yapın istediğiniz saatte yapabilirsiniz. Zikre oturduğunuz zaman abdestli olun. Hep abdestli gezin. Zikri de abdestli yapmak iyidir. Abdestli olun. Kıbbi'ye doğru bir söküp oturun. Göz yumun. Evvela 25 defa estağfurullah diyip sonra bir Fatiha üç ihlas şerif okuyup bunları Peygamber Efendimiz'e ve silsilemize sadat hediye edin. O evliya Allah büyüklerimizin manevi yardımlarını hizmet ve teveccüllerini isteyin. Sonra gözünüz kapalı, rabıte-i yapın 1, rabıte-i mürşid yapın 2, rabıte-i kalp yapın 3. Rabıte-i mevk yapak, ölümünden sonrasında ahireti, mahşer yerini, mahkeme-i kübra-i, sıratı, cenneti, cehennemi iyice görülüğüne getirip düşürmek demektir. Bunları düşüneceksiniz, diyeceksiniz ki kendi kendinize, ''Ey mevsim, aklını başına sopla, ahireti unutma, Cehenneme düşmemeye dikkat et, cenneti kazanmak için gaybete gel, haramlardan, günahlardan uzak dur, ibadetlere, taatlere sarıl, cenneti kazanmaya gayret et, hayatının kıymetini bil, bir saniyeni dile, boşa geçirme, gasletten uyan, cehaleti bırakmayacaksınız. Rabote-i Mürşid İkincisi Rabote-i yapacaksınız. Gözünüzü kapatın, biz karşınıza oturmuşuz gibi hocalarımızla beraber göz önüne gezerin, gönlünüzü gönlünüze bağlayıp geleceği falan kuyuzatlık derneyeye mutazır olur İnsan böyle şehrine bağlandığı yapınca kalbine çok teyizler gelir, yaptığı ibadeti tatlı yapar, içi dışı zorlanır, tasavvufta keşbesi artar, seyriçlülüğü ilerler, sonunda da Resulullah Efendimiz hale gelir. Rab-u yapın, iki. Üçüncüsü de rab, rab Allah huzur dediğimiz Rab-u Tebniş'in Allah'ın huzurlu olduğunuzu göz önüne getirin. Allah'ın Celle Celaluhu sizi görüyor. her halinizi bildiğini düşünün. Bugün bugün gün dinleyin ki, Ya Rabbi sen beni görüyorsun, sen alemlerin Rabbısın, ben senin kulunum, ben sana güzel kulluk yapmak istiyorum. Sen her yerde hazır ve nazırsın. Bana edeb nasib bana tevfikini refît beni de seni zikreden, sana şükreden, sevdiklerinden eyle yarabbi diye dua edin. Bu da rahatsız-ı Yani Allah'ın huzurunda olduğunuzu hatırlamış, tekrar etmiş oluyorsunuz. Sonra şu zikirleri yapalım. Yüz Estağfirullah, Yüz La İlahe illallah Bin Allah Allah Allah Yaş-ı Şelal, Yüz Saravati Şerif'te Yürkülü vallahu ahak. Estağullahi, la ilahe illallah. Allah, senavat şerife, vallahu <,sehen> ahak. Bu beş sikri, bu miktarlarsa yapın. Bütünce el açıp dua eder Allah'tan. Kendinize, yakınlarınıza, sevgilerinize. Hayırlar istersiniz. Biz de duadan ummayın. Şimdi ben sizlikle tezmin edeyim. <gülüyor> la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah Buyurun siz de söyleyin Allah şahit olsun. Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı kapatın, gözünüzü yumun. İçinizden Allah demeye devam edin. Allah mübarek etsin. İşte böyle içinizden, sessizce, kimsenin duymayacağı, sezemeyeceği, anlayamayacağı şekilde zikir yapmak zikrin en sevaplı çeşidi budur. Bunu günün her zamanında, her yerde mümkünse yapmaya çalışın. Kalbiniz Allah besin. Her zamanınız zikirli olsun. Daima Allah kalbinizde olsun. Allah Allah zikri kalbinizde olsun. Sevabınız çok olsun. Bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak yoludur. Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenin, uyun. Namazları cevaatle kılmak sünnettir. Namazların sünnetlerini kıldığınız gibi Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği sevaplı namazlarda kılın. İşyat namazı, güneşin doğmasından yarın saat sonra filan kılınmak. Duha namazı, sabahla öğlen arasında 10'da, 11'de, 12'de kılınmak. Öğlene de 45 dakika kalınca kadar. Evvâbin namazı, akşam namazının arkasında demin kıldığımız gibi. Sünnetin arkasında. Gece yatarken abdest alıp, abdest iki rekat tamaz kılıp, abdestle yatmak. İki rekat böyle çeker. Geceyle ilgili bölüp kalkıp teşvik tamazı kılmak sünnettir. Efendimizin tavsiyesinde çok sevaflıdır. Bunları yapın. Pazartesi, Perşembe oruçları ve diğer Efendimizin tavsiye ettiği nafile oruçları tutun. Oralardan da sevap kazanın. İlim öğrenin. İslam için hizmet edin. Müslümanlara faydalı olmaya çalışın. Daima Allah'ın rızasını kazanmayı düşünün. Hayırda hasenatta koşturun da Allah sizi kendilik eylesin. Bilahlardan kaçınmaya da çok dikkat edin. Gözünüze, dilinize, elinize haramdan uzak durun. Bilahlara yaklaşmayın. Tekva etli olun. Allah oradan da gelsin. Yerlerden atmasın. Ateşlere yakmasın. Bir de ahlakınızı güzelleştirin. Fethullahınızı atın. İyiyet huyları alın, şu kitaferin boşuna okumuyoruz, okuduklarınızdan ibret alın, güzel ahlaka sahip olun, Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışın. Allah güzel huylu kulları sever, cennetiyle, cennetiyle müşeref eder, kötü huylu kulları kızar, ateşe atıp yakar. Huylarınız da güzel olsun. Şimdi her biriniz bir farka, üç huylu Allah'a kusur, duanıza yapın. Bil Rahman ve Rahim. İnanmadına ibaionet. İnanma ibaion Allah. Yüzdullahi kauka. Ey Juzum, keman ne kese? İnanma, intikala hepsin. Keman elfa bima ahed aleve Allah kesi yükti bir ejran alim. Bu Bu dinleyen ve kabul edenler tarikatımız ekilmişdir efendim ahlinize sadık olun Cenab-ı Hakk'ın yolundan ayrılmayın takva yolunda yürüyün istikametten ayağınızı kaydırmayın yoldan şaşırmayın nefse şeytana uymayın ibadetleri yapın günahlardan kaçın kötü huyları atıp iyi huyları alıp kamil Müslüman olmaya çalışın övrünüzü dikkatli geçirin bir saniyenizi bile boşa harcamayın Allah tevfikini röp etsin sevdiği kullarından eylesin cümlenizi İmanla göçenlerden eylesin. Cennet ile cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber e komşu eylesin. Bir hürmeti esrar-i suveti. Fatiha.